1787 numaralı konu Ebu Beyde radıyallahu anha'nın tauna yakalandığında vasiyette bulunup müminin kalbinden bahsetmesi Ebu Beyde ra İrdün'de tauna koleraya yakalandığında orada bulunan Müslümanları yanına çağırarak şunları söyledi Size tuttuğunuz takdirde daima hayır içerisinde bulunup hiçbir zarar görmeyeceğiniz bazı şeyler tavsiye edeceğim Namazı kılıp zekatı veriniz Ramazan orucunu tutunuz sadaka verip hac ve umre yapınız kendi aranızda birbirinize iyiliği tavsiye ediniz, emirlerinize, yöneticilerinize ihanet etmeyiniz ve kendilerine nasihat bulunuz, dünyanın sizi helek sürüklemesine izin vermeyiniz, şunu aklınızdan çıkarmayınız ki insan bin sene de yaşasa nihayet bir gün benim şu anda içinde bulunduğum acıklı duruma düşecektir. Allah Teala Adem oğullarının üzerine ölümü yazmıştır, ondan kurtuluş yoktur ve her insan mutlaka ölecektir. İnsanların en akıllısı Rabbine en fazla itaat edip ahireti için çalışandır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Ey Cebel'in oğlu Muaz, Müslümanların namazlarını sen kıldır. Bu sözlerden sonra Ebu Ubeyde, (radıyallahu anha, vefat etti. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, (radıyallahu anha, kalkarak şunları söyledi. Ey insanlar, günahlarınızdan tevbe ederek Allah Teala'ya kesin dönüş yapınız. Çünkü huzuruna tevbe ederek gelmiş olanları bağışlaması Allah'ın üzerine haktır. Ancak kul hakları müstesnadır. Çünkü kul, hakkını ödemediği sürece o kişinin rehinidir. İçinizden Müslüman bir kardeşiyle küs olanlar varsa derhal onu bularak musafaha etsinler. Zira bir Müslümanın, Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs durması çok büyük bir günahtır. Ebu Ubeyde bine Cerrah şöyle buyurmuştur. Müminin kalbi serçeye benzer. Her gün şu kadar defa alt üst olup bir oraya bir buraya döner.